Aliün Günler Efendim, hoş geldiniz. Aliün Günler, selamünaleyküm Efendim. Ve aleyküm selam. Buyurun. Ee, çok kısa bir soru olacak ama zamanınızı fazla almak istemiyorum. Teşekkür ederiz. Buyurun. Görme engelli bir kimseyim. İmamın Hı. olmadığı yerlerde camide imamiyetimin e, namaz kıldırabilecek muktedirdeyim. E, namaz kıldırmak istiyorum bazıları görme engelli bir kimsenin namaz kıldıramayacağını söylüyorlar. Ama ben kıldırabileceğini biliyorum bildiğim halde cemaate bunu anlatmak çok güç oluyor. Hı. Sizin dilinizden yayın nedeniyle aslında cemaatimizin ve halkımızın da bilgilendirme amacıyla kıldırabilme şansın varsa acaba bunu izah etme imkanınız mümkün mü? Teşekkür ederiz efendim. hayırlı günler diyoruz. Buyurun hocam. E, namaz kıldıramayacak kişiler genelde bellidir. Yani hı hı. E, kıraatı yeterli değildir. E, kendinden daha fazla alim olan insanlar vardır. Daha takva insanlar vardır vesaire. Ama olan kişinin namazı e, sahih değildir denemez zaten. Resulullah Aleyhisselam e, Medine'yi terk edip mesela bir Cihadı çıktıklarında Ümmü Mektum Hazretlerini ne yaparlardı? Yerine vekil bırakırlardı. Yani Ümmü Mektum Rasulullah Aleyhisselam'ın yerine Medine'de diğer Müslümanlara namaz kılıyorlardı ve ama idi. Dolayısıyla ama'nın kıldırdığı namaz sahih değildir denmesi mümkün değil. Ancak şu vardır ama olan kişinin e, gören bir kişi kadar Temizliğe belki dikkat edemeyebilir, yani bazı şeyleri göremeyebilir, bazı noktalarda eksik kalabilir düşüncesiyle insanlar ondan sakınıyor olabilir. Hı hı. Yoksa ama olan bir kardeşimin e, imamet yapabilecek bilgiye haiz olduktan sonra namaz kıldırmasını herhangi bir engel yoktur. En büyük örneğimizde Rasulullah Aleyhisselamın mektumu yerine vekil bırakması. Aa sesidir. Evet.